Diyanet İşleri Başkanlığı Sular Asrı Saadet Yazan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 Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra ciranede ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esidi Mekke'de yönetici olarak Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde, Hazreti bilal Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu. Bunlar da kim? Honeyni ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar. Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu? Evet o. Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar. Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım. Huneyn ve Taife ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya. Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum evet. Haklısın evet. Evet. <gülüyor> İyice yaklaştılar Şunlarla karşılaşmak istemiyorum Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz Olur hadi geçelim Şu siyahi çöle ne yapıyor dersiniz? İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım Şşşt Sessiz olun Bir şeyler söylemeye başladı Ne dediğini duyalım <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber mi dedi? <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu <gülüyor> Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahsoure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırdığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış. Ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk Kötü bir niyetimiz yoktu Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize? Okuduğunuz ezanları duymuş Şu gençleri bana getirin dedi ya, İstemeden kızdırdık mı onu? Eyvah ne yapacağız? Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi Yapacak bir şey yok yanına gidip hesap vereceğiz Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi. Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık. Özür dileriz. Az önce denileni duydun. Hadi oku. Ee, peki. <gülüyor> Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım. Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra... Sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahzure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahzure'yi ilgiyle dinleyen Peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahzure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı. N nasıl yani? Bizi ce cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?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 Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öyle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilali Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu. Hidralleri nerede? Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik. Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz. Gelin şurada bekleyin. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık. Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor. Biz önce yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek mi? Yani. Olacak ya. iş, Olacak iş Peygamberimize değil Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil Ey Muhammed hadi ama seni daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu Ey iman edenler Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu akla ermeyen kimselerdir. İşte peygamberimiz geliyor Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu Nihayet peygamberi görebildik Hele şükür Ey Allah'ın Resulü Haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir Yerişim de alçaltır Peygamberimiz böyle olan ancak yüce Allah'tır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 Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır, bizi güçlü kılmıştır. O bizi Doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim. Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmasa, kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi. Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamdeder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şahadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamd olsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlı kereminin eseri olmasın. O Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve O'nun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki O bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur.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 Astrasadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.